1348 numaralı konu, Saad bin Ebi Vakkas'ın, oğluna, biz öncüyüz, bize uyulur, demesi, babam mescidde namaz kıldığında süratle kılardı, fakat rükû ve secdeleri tam yapardı, evde kıldığında ise, rükû, secde ve namazı uzatırdı, ey babacığım, mescidde kıldığın zaman hafif, evde kıldığın zaman ise namazı uzatırsın, bu nasıl oluyor, dedim, babam, ey oğul, biz sahabiler önderiz, bize uyulur, dedi.